95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Yaman Olgaç'a teşekkür ediyoruz. E, Açık Yeşil'e bugün e, kuraklık haberleriyle başlayacağız. E, Epey konuşmamıştık bu konuyu ama zaten e, Türkiye neredeyse bütünüyle ciddi bir kuraklık içerisinde Ee, hani umutla bekliyorduk kış ayları, gel, sonbahar geldi işte sonbaharda biraz düzelir ee, şimdi sonbaharda bitti kış ayları geldi fakat hala pek bir hareket yok ee, en standart bu konuda baktığımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün e, haritasına, kuraklık haritasına baktığımız zaman e, son bir aylık Kasım ayı e, değerlendirmesine baktığımız zaman Türkiye'nin batısı yani yaklaşık olarak işte Samsun'dan e, Antakya'ya bir çizgi çizin onun batısı olduğu gibi şiddetli kurak e, görünüyor. Acil durum e, uyarısı verecek düzeyde. Doğu biraz e, normal gibi e, bir, ama en doğu ta, e, Anadolu yani Bitlis, Van e, civarı ve Güneydoğu'nun bir kısmında yine şiddetli kurakta orta şiddette kurak düzeyde. 3 aylık değerlendirmeye baktığınızda ise yani son 3 ayın Eylül, Ekim ve Kasım değerlendirmesine baktığımızda bütün Türkiye şiddetli kurak görünüyor. Bir tek İstanbul çevresi işte hafif kurakmış o zaman ama şiddetli kurak haline gelmiş. Şimdi bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün zaten bu tamamen kahverengiye boyanmış son derece can sıkıcı haritası. Onun üzerine bir de İstanbul'da biz tabii barajların dolduk oranlarına sürekli bakıyoruz. Barajların dolluk oranları, içme suyu barajlarının e, son yılların, son 10 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Yani toplama baktığınız zaman şu anda e, bugün işte herhalde bunlar her gün güncellendiği için son hali e, 23 Aralık itibariyle bugün itibariyle %21,5'a düşmüş durumda barajlarda dolduk oranı ve son 10 yılda yani 2011'den itibaren e, %33'ün altına hiç düşmemiş. O da geçen sene zaten. Yani bu da ilginç. Üst üste iki yıl, 2019 ve 2020'de ciddi bir kuraklık var ve bu sene düşmeye devam ediyor. Aylık olarak bakıldığı zaman e, Mayıs'tan bu yana, Mayıs'ta bir en yüksek düzeydeymiş, %66. Mayıs'tan bu yana düzenli olarak düştüğünü e, görüyoruz ve bazı barajların neredeyse sıfırlandığını görüyoruz. Kazandere, Sazlıdere, Papuşdere gibi barajlar yani sıfıra yakın %4-5 civarında. İşte bir tek darlık yarıya yakın dolu, diğerleri %25-30 civarında son derece kaygı verici bir durum. Zaten pek çok uzman tarafından İstanbul'da düzenli veya planlı su kesintilerinin yapılmaya başlanması gerektiği açıklanıp duruyor. Fakat bilmiyorum bu konuda. Yani İSKİ'nin sayfasına da baktım eskinin web sitesindeki şeydeki Twitter'daki hesabına falan da baktım. E, İski her gün düzenli olarak baraj yolluk oranlarını e, Twitter'dan yayınlıyor. E, zaten sitesinde de var ama Twitter'da atıyor ve her gün e, bunun düştüğünü söylüyor ve uyarılarda bulunuyor. İşte su tasarrufu uyarısında bulunuyor. E, ama genel anlamda bunun e, nasıl e, yansıyacağını yani Sadece bireysel bir su tasarrufunun ne kadar bu işi düzelteceğini tabii e, bilmek çok kolay değil. E, şimdi bu, bu konuyu bir gündeme getirmemin bir nedeni de aslında Murat Türkeş'in e, iklim bilimci, e, meteoroloji uzmanı. E, daha önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Hem tahminci hem de klimatolog olarak biliyorsunuz. Daha sonra da öğretim üyesi. E, Murat Türkeş'in bugün Üst üste attığı iki e, Facebook postu gördüm kendi sayfasında bir saat önce e, sabah bakarken gördüm. Biraz da o yüzden aslında bunu gündeme getirmek istedim. Çünkü Murat Hoca'nın değerlendirmesi e, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nünkinden e, bile biraz kötü. Hatta baya kötü. Çünkü bugün attığı birinci mesajda diyor ki Türkiye ve bölgesinde e, aşırı kuraklık durumu 2018 Aralık ayından itibaren diyor. Yani son iki yıldır e, işte üç aylık, altı aylık ve yirmi 24 aylık değerlendirmeleri yapmış. Son üç aydır Türkiye'nin büyük bölümünde üç aylık şiddetli ve aşırı meteorolojik kuraklık diyor. Altı aydır yine büyük bölümde kıpkırmızı kıpkır, haritalar. 12 aydır da batı e, iç kuzey ve orta batı Karadeniz bölümlerinde yani Doğu ve Güneydoğu iyiymiş. 12 aylık ortalamada. 24 aylık ortalamada da yine Türkiye'nin batı, iç kuzey bölümleri ve Karadeniz bölgesinde orta, şiddetli ve aşırı hidrolojik kuraklık e, egemen diyor. Bundan daha kötüsü ama bir sonra yaptığı post, onda da diyor ki Murat Türkeş e, ne yazık ki, yani okuyacağım bunu, e, yani şöyle diyor, Türkiye ve bölgesinde yakın gelecekteki yağış kuraklık durumu, yani birçok değerlendirmelere ek olarak şunu söylüyor. E ne yazık ki çeşitli ulusal meteoroloji kuruluşlarının hava tahmin merkezlerinin uzun vadeli hava tahmin modelleri ve mevsimlik tahminlerine daya, dayalı değerlendirmemize göre hem Aralık ayının kalan günlerinde hem de önümüzdeki birkaç ay Türkiye'de bazı bölgeler dışında az yağışlı kurak ya da çok kurak geçme olasılığı vardır haritadan da anlaşılabileceği gibi e, bir harita hazırlamış. Ocak, Şubat hatta Mart ayına kadar gerçekleşebilecek yağışlar özellikle ülkenin batı yarısında İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2020 kuraklığın etkisini azaltacak ya da sona erdirecek kadar yeterli ve bereketli olamayabilecektir. Hmm, çok önemli. Yani e, bir de e, şeyler de vardı. BBC bir haberi vardı şimdi onu sen söyleyince <gülüyor> video haberdi Mahmut Hamsici ile Ege Tatlıcı'nın yaptığı Türkiye son yılların en büyük kuraklık sorunuyla karşı karşıya ve ülkenin dört bir yanından senin sözün ettiğin haritaları da veriyor ve ülkenin dört bir yanından gelen görüntülerde göller sularının çekildiği görülüyor. Yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün özellikle son 3, aylık, 3 ve 6 aylık dönemlerini gösteriyor. İkisini de koymuşlar ama özellikle son 3 aylık dönemini gösteren son kuraklık haritası sorunun boyutunu bayağı ciddi boyutunu gözler önüne seriyor ve acilen kalıcı çözümlere başvurulması çağrısında bulunuyor diyor mesela bu BBC Türkçe'nin haberinde. Ayrıca da bizim Uygar Özesimi Büşra Yarın Eber Gölü'nde mesela suların iki ayda dört kilometre çekildiğini ve kuruma tehlikesinin kapıda olduğuna dair bir haberi vardı. Afyon Karahisar'daki Türkiye'nin 12. büyük gölü e, bayağı ciddi bir e, tehlikeden de onlar da bahsediyorlardı. Evet hidrolojik kuraklık dedikleri tam da bu zaten. Yani aslında su kaynaklarının göllerin vesaire e, kurumaya başlaması. Yani biz bunu İstanbul'da içme suyu için takip ediyoruz ama e, hani Anadolu'da da pek çok yerde göller kuruyor, sulak alanlar kuruyor. E, şeyin e, Murat Hoca'nın açıklamasında e, epey bir hani meteorolojik açıklama da var, onları okumuyorum. Artık neden bunun böyle olacağını açıklıyor yani. Neden 3 e, ay boyunca Türkiye'de yeterli yağış al almayacağını çeşitli alçak basınç, yüksek basınç sistemleriyle açıklıyor. E, fakat bir şey bir nokta daha var onu da söylemek istiyorum çünkü şöyle de demiş bu noktada sözlerim yanlış anlaşılsın istemem demiş önümüzdeki birkaç aylık dönemde Türkiye'de hiç yağış olmayacak demiyorum böyle bir açıklama yapmıyorum ama olası yağışların Türkiye'de yaşamakta olduğumuz bu kurak dönemin etkisini giderebilecek ya da kuraklığı tümüyle sonlandırabilecek bir düzeyde olmayacağını vurgulamaya çalışıyorum demiş bu. Ee, yani umarım bu duyuluyordur çünkü e, bu iş bizim e, yani evlerdeki e, tüketimimizi azaltmamız da falan olacak bir şey değil e, sanayinin ve tarımın yani Türkiye'de e, suyun yüzde yedinciğini tarım kullanıyor işte yüzde ne kadarını 10-15'ini 10 sanayi kullanıyor. Geriye e, kalanını anca evlerde kullanıyoruz. O yüzden e, tarımda ve sanayideki kullanımı da düşürmek, acilen düşürmek gerekiyor herhalde. E, yani umarım bu konuda bir e, şey alınıyordur. Bu arada Yeşil Gazete'de bir haber vardı, beş gün önceki haber. Kandiller Asadhanesi Meteoroloji Laboratuvarı evet. Başkanı Adil Tek de yine e, kuraklık, ormansızlaşma ve sıcaklık artışlarının iklim kaynaklı olduğunu e, açıklamış. Bu da önemli. Yani. O da kuraklığa vurgu yapmıştı. Evet, evet. Altyapının çökebileceğini söylüyor ve İstanbul'da deniz seviyesinin 20 de yükselip altyapıyı büyük ölçüde tehlikeye atmakta olduğunu da söylüyordu. Adil Tek'te. Ayrıca da işte gene gezegenin geleceğinde mesela Eğirdir Gölü'nde su çekilmelerin her geçen yıl artmakta oldu. Gölbaşı Barajı'nın 14 Aralık tarihli bir haberinde Uygar'la Büşra Ayar'ın, Uygar'ın yüzde %90'ının kuruduğu gibi peş peşe gelen haberler vardı doğrusu. Bayağı, evet, e, yani çok verici. çok kaygı verici. E, bu arada Dünya Meteoroloji Örgütü'nün e, 2020 değerlendirmesinin tamamını daha yeni okudum. haberlere yansıdığı kadarına bakmıştım. Daha önce dikkatimi çekmeyen bir şey, yani bir şekilde dikkatimden kaçmış. Herhalde görmek istememişim. Ee, bayağı şöyle bir şey diyor, bilmiyorum bunu konuşmuş muydunuz. 2024'te 1,5 dereceyi görme ihtimalimiz çok yükseldi diyor. Evet. Ben baktım cümleye birkaç kere kaç diyor diye. 2024 diyor. Yani bunu da e, Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri... Teritalas söylemiş. Teritalas. Evet. evet. Yani kısa Şu anda demiştik ama gelince sen 2024 mi? ne demek? 2024. Hmm. Yani çünkü bütün haritalarda, evet haritalarda bir buçuk derece için 2036 falan görünüyor enerken, yani tahmin haritalarında ve şimdi diyor ki 2020 zaten 1.2 derece sıcak oldu. 19. yüzyıl ortalamasına göre 1.2 artık sabitlendi. Bir yani dereceleri falan unutalım çünkü şöyle diyorduk işte 2016'da bir 1.2 derece oldu sonra da düştü falan diyor, Düşmüyor yani. Her sene artıyor. Şimdi de bir buçuk görürüz diyor. Yani 2030'larda falan demek ki artık 1.5'un çok üstlerinde seyrediyor olacak sıcaklıklar ve çok sakiniz ya. Nasıl oluyor? Ben evet yani hiçbir kadarsın. mesela şey <gülüyor> hadi bizim gibi birkaç yayın organının sürekli yayın yapıp <gülüyor> telaşlı, kaygılı haberleri vermesi bir yana ama yetkililerden herhangi bir endişe ya da açıklama beklemiyor. Bir tek işte kuraklıkla ilgili olarak Ormancılık Bakanı galiba bir açıklama yapmıştı. Hatırlamıyorum şimdi kimin açıklama yaptığını ama işte yer altı barajları gibi hakikaten aklın zorlandığı aklın yer altı barajları mı? Evet. Yeraltı barajları yapacağız. 150 tane diyor. Yeraltı barajı ne demek? Yerin altında su varsa zaten kullanılıyordur. Yoksa <gülüyor> yeraltı barajı yapacağız. 150 adet demişti. Böyle açıklamalar var. ve Yani devlet başkanından, parlamentodan, meclis başkanından bu ciddi tehlikeye karşı hiçbir kaygı belirtisi yok ve Türkiye hala değişikliği. Farkında anlaşım olduklarına anlaşım. dair bir e, belirti de yok açıkçası. Kimsenin durumun. Yani neyse şimdi e, bu kuraklıktan bile siyasi faydalar umma e, şeyleri geliyor aklıma. E, ki yani hiç konuşmak istemiyorum bu konuyu. Bu şeylere biraz bakanlar yani şu anda mesela e, bugünkü karbondioksit E, o şeyi e, düzeyi atmosferde 419 4, pardon 414.5 şu anda. 414.5 ne demek? Geçen sene bunu biz yani geçen sene dediğim 2020'de biz bunu ilkbaharda görmüştük. Yani en yüksek olması gereken zamanda 415'leri, 416'yı bir ara gördük. Şu anda kışın ortasında en düşük olması gereken dönemde 414.5 muhtemelen 2021'i, 420'leri falan bile görebiliriz. E, ...korkunç gidiyor. Müzik arasından önce... ...çok kısa bir iki şey daha söyleyeyim... ...bir haber, e, haber başlarına bakalım... ...sonra bu yeni haberlere... E, ...geçelim müzikten sonra. Özellikle bu mikroplastiklerle ilgili... Evet, çok, ...çok ilginç haberler var. ...çok şeyler var. Onlara geçmeden çok kısa... ...bu geçen hafta kullandığım konuştuğumuz yasa siklonu... ...Fiji Adası'nda baya bir... E, ...ciddi hasara neden oldu... Yani e, 850 bin kişi etkilenmiş ki bu da Fiji nüfusunun %95'i ediyor. Yani herkes etkilenmiş kısaca ve iki kişi hayatını kaybetti. E, binlerce ev yıkılmış e, ya da kısmen yıkılmış e, Sikton yüzünden 2, 275 kilometre hızla estiğini söylüyorlar e, Sikton'un. E, hatta eklemesi kategori... Evet düşmüş bir değer. Yani. Bu düşmüş hali. Kategori dörde düşmüş vurduğunda üstelik. Bir de çok ilginç bir haber daha okudum. Onunla bitireceğim bu bölümü. Daha önce hiç aklıma gelmemişti böyle bir şey. Bu biraz işin adaptasyon bölümüne giriyor ama ilginç bir adaptasyon şeyin travelen yani şey bölümde seyahat sayfasında Hardy'nin bu Akdeniz şeyler için turiste için çok sıcak hale geliyor evet. diyor. Evet konuşmuş muydunuz bu haberi? Çok Azıcık enteresan. Azcık düşündük yani konuştuk. Az bir şey. Ama çok ilginç. Diyor ki yani zaten şimdiden değişmeye başladı şey diyor. Bundan sonra muhtemelen hani bütün Avrupa Ağustos ayında kapatır ya tatile çıkar ya artık evet, bu Ağustos yapalım, Balear Adaları vesaire. Oralara gider herkes falan. Şimdi bu değişecek artık. Çünkü artık Ağustos ayı İspanya'da falan yaşanır gibi değil. İspanya'da, Yunanistan'da, İtalya'da falan. O yüzden Ortada. artık evet. Haziran ve Eylül aylarına kayacak diyor. Ee, bayağı şey ve bu, bu bir tek şeyi e, tabii etkileyecek. Okul dönemlerini etkileyecek diyor. Muhtemelen okul sezonları da iklim değişikliği nedeniyle değişecek artık. Sömestriler vesaire. İşte herkesin çalışanların tahtte çıktığı aylar değişecek ve buyurun size adaptasyon işte. Evet, yani çok, çok acayip yani. Ee, evet. evet biz de Balear adalarına değil de başka adalara gideriz. Maldiv'lere evet. gidelim. Bence evet. Sibirya'ya gidelim. Zaten orası da 37 evet. dereceydi. Kuzey Kutbunda denize girelim. Evet. evet. Evet. Peki kısa bir müzik arası Frank Zappa çalışacağız bugün. Çünkü e, yaşasaydı e, dün değil de önceki gün 80 yaşında olacaktı. E, o tam da e, işte son 10-15 dakikadır konuştuklarımıza uygun bir şarkısını seçtim bugün. Kozmik e, Enkaz. Kozmik Debris. Cosmic Debris. Frank Zappa çaldık bugün. Biz de şimdi sonun 80. yaşında Frank Zappaya bir selam gönderelim ve öyle kozmik öyle. kozmik enkaz üzerine gevezelik yapmaya devam edelim. Onun. Evet, ben de hemen şeye baktım Ümit. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu azalan yağışlar kuraklık ve içme suyu kıtlığına karşı yeni yol haritası belirlemiş. TRT Haber'den buldum şimdi haberi. Çünkü Ali Bey barajı köy, gö bütün göllerde de çok düşük seviyelerde baraj göllerinde e tarım ve orman bakanı Bekir Pakdemirli Demirli önümüzdeki yıl şey yapacağız demiş büyük o, su e işte yeraltı barajları filan ne demek olduğunu bilmiyorum fazla da kurucalamız istersen. Yer üstünde baraj yapacak yer kalmayınca tabii herhalde e, su da kalmayınca yer altına 150 tane daha yapacağız diyor. 150 yeraltı barajı yapılması planlanıyormuş 2023'e kadar üstelik 2 senede. Şu ana kadar ne kaç tane varmış biliyor musun bu yeraltı barajı denen şeyin? Bir. <gülüyor> Neyse. Pilot çalışmayı yapmışlar yani. <gülüyor> <gülüyor> evet çok yeraltı barajı çok ilginç. Ve evet şimdi bir de kalan zamanımızda çok hayati önem taşıdığını düşündüğümüz sabahlinde üzerinde azıcık birer satırla durabildiğimiz 3 haber vardı. Hatta 4 belki. Yani bir tanesi işte Damien Carrington Guardian'da yazıyor. Çok önemli bir araştırma Environment International'da çıkmış ve siborg bebeği gibi olacaksınız. Artık sadece insan hücrelerinden değil hem biyolojik hem de inorganik birimlerden oluşan bir insana, bebeğe kavuşuyoruz. Çünkü nanoplastikler, mikroplastikler, parçacıkları daha henüz doğmamış bebeklerin placentalarında görülmüş. İlk defa oluyor ve büyük bir kaygı yaratan bir şey deniyor. İşte ta Everest'in tepesinden Mariana Çukuru'nda 11 kilometre derinlikteki okyanus dibine kadar her tarafta bütün yiyecek su ve nefes aldığımız havada da var. Bir ikinci küçük bir araştırmaymış ve daha fazlası yapılacak diyor, diyorlar ama daha fazlası yapılınca daha da kötü sonuçlardan korkuluyormuş. Açıkça söylemişler onu. Ee, bir de başka bir ikinci bir araştırma da e, nano par parçacıkların, plastik parçacıklarının e, fareler de, üzerinde yapılan deneylerde hamile laboratuvar farelerinde beş organlarını birden etkiledikleri görülmüş. Yani orada hepsinde yani karaciğerde, akciğerde, kalpte, böbrekte <gülüyor> ve beyinde fetüslerin. Böyle bir şey Rüşemler'in. Çok tatsız bir haber bu. İkincisi yediğimizle ilgili bir şey. E, küresel e, yiyecek endüstrisi akıl almaz e, derecede yakın bir tarih veriyorlar araştırmacılar. E, bayağı hızlı ve yaygın bir şekilde ekolojik tahribata yol açıp %90'ı kara hayvanlarının %90'ına kadarının 2050 yılına kadar bir bölümünü habitatlarının yaşadıkları alanların kaybedileceğini bulan bir şey. Bu da Nature Sustainability'de çıkan bir araştırmaymış. Çok ürkütücü bir şey bu. Yani hızlı bir şekilde harekete geçilmezse durum çok kötü deniyor. Bir de yediğimiz içtiğimize geçersek yediğimizden sonra bir de Alaska'dan Florida'ya bir başka yeni araştırmada e, bu musluktan akan suların hepsinin kirlenmiş olduğunu ve hiçbir zaman yok olmayan kimyasalların kirlettiğini yani sen daha iyi bileceksin polir polifloroalkil maddeleri PFAS diye. Evet. Bu her yerde bunlar buna <gülüyor> Binlerce kimyasal var deniyor. Ayrıntılı çok ayrıntılı bir haber. Ancak bu kadarıyla özetleyebiliyorum yani. Yani bu, bu kimyasalların tabii pek çok etkisi var İşte bazıları e, hormonları taklit ederek işte çeşitli üreme sağlığı hastalıklarına neden oluyor. Bir kısmı e, kanserojen olabilir, e, bir kısmı kalıcı organik kirletici yani yağ dokusuna yerleşip e, sürekli vücutta kalıyor falan. Ve bunlar zaten hep vardı da, şimdi bunların böyle çıkmasının nedeni herhalde araştırılıyor olması artık. Yoksa, evet, aynen öyle, e, aynen öyle. E, yoksa bunlar zaten e, 20. yüzyılın şeyi yani, e, ne deniyor bu antroposen literatüründe? Bunlar e, fosiller gibi yani, hiçbir zaman yok olmayacak, e, çevreye girmiş kalıcı bir takım toksik maddeler, işte radyasyon da buna dair falan... Ebe, ebe, e, evet ebedi kimyasallar deniyor zaten ha, tek... evet öyle o yüzden diyor değil mi forever chemicals forever chemicals evet ha. yani bunu hiçbir zaman yok olmayacak artık yeryüzünde canlı hayatından kopmayacak Ta 1930'lara e, hatta e, ya yani 1940'lara ama hatta 1930'lara kadar da uzatmışlar. DuPont şirketi ve Manhattan projesi bilim üzerinde çalışan bilim insanları Kazayen bulmuşlar bunları. Yani bir Minnesota madencilik ve imalat şirketi 3M adını almış. Onu o zaman bu bant, yapışkan bantlarda kullanıyormuş mesela yapışmayan, suya dayanıklı şeylerde, ürünlerde. Ondan sonra da PFOS, PFOA'sı tıfası, hepsi diş iplerinde de, Gore-Tex denen şeylerde de, işte her türlü ayakkabılar, haşpapi denen ayakkabılarda, evet, go, her şeyin her, her şeyin şeyin içinde. içinde. Evet. Evet. Ee, şeyin bir, Ayn Angus'un, yanlış hatırlamıyorsam, böyle bir şeyi vardı, e, yazısında ya da konuşmasında, e, antroposyeni anlatırken, yani bundan bir milyon yıl sonra bir jeolog, Ee, hani kayalara falan bakıp ya da sedimentlere gölün dibindeki çamur birikintilerine falan bakıp tarihleme yaparken e, işte ben şimdi buraya uyarlıyorum onun dediğini mesela bakacak fas görecek e, mikroskopik olarak yani diyecek ki tamam bu kaya 1950 ile 2050 arasına tarihlenebilir çünkü e, bu o zamanın e, kimyasalı toksiyi işte biz e, çevreyi Hani eskiden dinozor kemikleri falan bırakılırken şimdi biz toksik kimyasallar e, bırakıyoruz. Kendi jeolojik çağımıza e, evet, diyordu. Bir de tavuk kemikleri. Bir değil de değil. tavuk kemikleri tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Bugünkü programın sonunda iki tane şeyle bitireceğim. Birincisi e, Yeşil Gazete'de dün çıkan çok güzel bir HES dosyası var. Onu hani herkese tavsiye ederim. E, HES'lerin en yıkıcı olduğu dönemin üzerinden bir 10 yıl geçti ve artık Durumu geriye bakıp değerlendiren e, Murat Büyük Yılmaz'ın özel haberi var. E, ben de henüz tamamını çok detaylı incelemedim ama pek çok uzmanla da e, konuşularak yapılmış. Ve başlığı da e, tahrip edilen ekosistemin rehabilitasyonu mümkün mü? Yani artık belki rehabilitasyondan konuşmaya başlamamız gerekiyor. Bu önemli. E, bir yayını da kendi yayınımızı da duyurayım. E, Bu uzun aylardır zaten açık yeşilde de konuştuğumuz bir konuydu. İşte Covid-19 pandemisiyle iklim krizinin benzerlikleri aslında hani metaforik anlamdaki benzerlikleri değil de gerçekten yani nasıl e, hızlandırılmış bir tür iklim krizinin felaketini yaşıyoruz aylardır. Ve ikisine de aynı beceriksizlikle cevap vermeye çalışıyoruz. Ee, belki işte bu aşı geliştirme kısmı hariç <gülüyor> ama... Genel olarak toplumların yönetimlerin cevabı nasıl iklim krizindeki gibi hani yavaş ve yetersiz hem bunlardan hem de işte emisyonların durumundan vesaire bahseden bir politika notu yayınladık Sinan Erensu ile birlikte birkaç aydır üzerinde çalışıyorduk İstanbul Politikalar Merkezinin Aralık yayını olarak. Ee, işte 25-26 sayfalık bir yayın bunu e, İstanbul Politikalar Merkezi web sitesinden dilerseniz indirip inceleyebilirsiniz diye bunun da duyurusunu yapmış olayım. Evet, bitirirken ben de şey diyeyim. Gelecek haftaki programda gene Frank Zappa'dan bu sefer Plastic People çalalım. Olur mu? <gülüyor> olur. Olur. <gülüyor> 80. yaş kutlamasına devam yaş etmek lazım. Devam edelim, de lazım. Haftaya zaten herhalde bir 2020 değerlendirmesi yaparız. Evet. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.